Günaydın. Güne radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri tarafından başlatılan bir kampanyayla başlıyoruz. Kampanya Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılmış teknisyenler talebini ''Biz radyasyon çalışanları kanser olmak istemiyoruz. Bizler çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasını istiyoruz.'' diyerek dile getiriyor. Tüm radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri derneği diyor ki ben radyasyon çalışanı olarak mesaimin tamamını sürekli ve bir fiil radyasyon alanı içerisinde geçirmekteyim. Çalışma hayatına başladığım günden bugüne birçok meslektaşımın radyasyondan kaynaklanan meslek hastalıklarına hatta kansere yakalandıklarını ve tedavi süreçlerinde çok sıkıntılar yaşadıklarını duyuyor ve şahit oluyorum. Zira iyonize radyasyonunun başta kan kanseri, kemik, akciğer, tiroid ve meme kanserleri, kısırlık, gelecek nesillere sakatlıklar, büyüme ve gelişme geriliği, körlük ve radyasyon çalışanlarının doğal yaşam sürelerinde kısalma gibi birçok ciddi zarara neden olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim tüm radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri derneği tarafından Aralık 2007'de 22 ilde yapılan araştırmaya göre radyoloji teknisyenlerinin %29'unun sağlık problemi yaşadığı tespit edilmiştir. Avrupa Birliği ile entegrasyon ileri sürülerek 21 Ocak 2010 tarihinde 5947 sayılı üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda radyasyon çalışanlarının çalışma süreleri haftalık 25 saatten 35 saate çıkarılarak %50 oranında artırılmıştır. İş yükümüz aynı oranda artarken yıpranma paylarımız 5510 sayılı kanun ile yıllık 90 günden 45 güne yani yarı yarıya indirildi. Radyasyonla çalışanların çalışma süreleri arttırılmadan önce radyolojide, radyoterapide, nükleer tıp, ağız ve diş alanında, anjiyografide ve ameliyathane ortamında radyasyonla çalışan hekim, teknisyen, hemşire ve benzeri sağlık personelinin çalışma koşulları standartlara uygun hale getirilmelidir. Radyasyon güvenliği ve ölçümlerinde hiçbir iyileştirme yapılmadan çalışma sürelerinin arttırılması doğru değildir. Çünkü yasanın güvenlikle ilgili altyapısını oluşturacak disiplinler ülkemizde oluşturulmamıştır. Radyasyon çalışanları radyasyondan zarar görmediğini söylemek için bu çalışanların tamamına yakınının sağlık profilinde çıkartılmış olması gerekirdi ki ne yazık ki ülkemizde böyle bir çalışma da yok. Benim de performansa dayalı bu yoğun çalışma temposu içerisinde ve her gün artan iş yükümüzün artmasından dolayı aynı sağlık sorunlarını yaşamam ve kansere yakalanmam kaçınılmaz bir durumdur. Radyasyon çalışanı olarak önlem alınmadığı takdirde mevcut uygulamanın telafisi güç zararlarının doğmasına sebebiyet vereceğinden çalışma saatlerimizin arttırılması yerine daha güvenli çalışma ortamı sağlanması, kamu ve özel sektörde çalışan radyasyon çalışanlarının Özlük haklarını kullanmaları için gerekli önlemlerin alınmasını, sağlık hizmetlerinin taşeronlaştırılmasına son verilmesini, bu alanda görev yapan personelin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ve görev tanımlarının netleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasını, sağlık hizmetlerinde ehliyetsiz personel çalıştırılmasının önlenmesini ve çalışma sürelerimizin günlük 5 saat, haftalık 25 saat olarak sınırlandırılmasını talep ediyorum, diyor Radyoloji Derneği. Ve sıradaki haberimiz... Bursa'dan kampanyayı Burçin Tortop başlatmış. Bursa Valiliği Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yönelik kampanyanın talebi ise Başköy'de bakanlığın özel izniyle faaliyeti durdurulan ÇED oluruyla tekrar çalışmaya başlayan mermer ocaklarının ruhsatlarının ithal edilmesi. Burçin demiş ki Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'de 5 aydır temiz su içen köylüler... Mermer ocaklarına tekrar ÇED olur verilmesi üzerine ayaklandı. Başköy sakinlerinin temiz su sevinci sadece 5 ay sürdü. Suları kirli aktığı gereçlikçisiyle 2 yıldır birçok yere dilekçe veren ve mermer ocaklarının kapanmasını sağlayan köylülere kötü haber ÇED'den geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özel izniyle faaliyeti durdurulan firmalar iptal edilen ruhsatlarını yeniden aldı. 3 mermer ocağının sularını kirlettiğini iddia eden köylüler 2 ocağın çalıştığını bir tanesinin henüz faaliyete geçmediğini söyledi. Bu karardan sonra bir firma yaklaşık bir hafta önce tekrar faaliyete başladı. Köyde 2 yıldır su sıkıntısı çektiklerini ifade eden başköy muhtarı Hasan Acar mermer ocaklarının ÇED belgeleri iptal edildi. 6 ay önce köyümüz temiz suyuna kavuştu fakat çevrecilik il müdürlüğü ruhsatları iptal edilmesine ve defalarca dilekçe vermemize rağmen burada ÇED olur verdi. Bu neye dayanarak verdiler bilmiyoruz. Yani hukuksuz şekilde verildi. Burada bizim suyumuza zarar veren 3 mermer ocağı var. Bunlardan bir tanesi daha açılmadı. Sadece ruhsat almış. Ona da çet olur verdiler. Diğer faaliyet gösteren iki firmanın işletme ruhsatları iptal edilmişti. Şu anda hukuksuz şekilde işletme izni olmadan faaliyet göstermeye başladılar ifadelerini kullanmış muhtar kampanyayı başlatan Burçin Tortopo göre. Bursa'dan sonra Ankara'ya geçiyoruz. Kampanyayı başlatan Duygu Kural'ın talebi YRT'ye yeniden denklik verilmesi muhatabı ÖSYM Başkanı Ali Demir. Kampanyasında duygu diyor ki ÖSYM yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosuna yaptığı son değişiklikle Uluslararası geçerli olan IELTS'in eşdeğerliğini kaldırdı. Hiçbir açıklama yapmadan her zaman yaptığı gibi pervasızca. Birçok insan aylardır bu sınava çalışmakta, zaman emek ve para ödemekte. Bu kampanya insanların günlerce uğraştığı, emek verdiği şeylerin bir günde hiçbir şans zaman tanımaksızın değersizleştirilmesine Amaçlarımızın, hayallerimizin elimizden pervasızca alınmasına karşı başlatılmış bir kampanyadır. Hayatlarımız kafanıza göre vereceğiniz kararlar çerçevesinde şekillenemez. Bu nedenle ÖSYM'ye ve ÖSYM Başkanı'na sesleniyoruz. Verdiğiniz bu kararla birçok insanın mağdur edilmesine göz yumamazsınız. Ayrıca ELTS gibi uluslararası geçerliliği olan bir sınavın denkliğinin kaldırılması ülkemiz için bir utançtır. Mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini ve bu utancın ortadan kaldırılmasını Talep ediyoruz diyor Duygu Kural. Sıradaki haberimiz bir kampanyadan çok bir yardım çağrısı. Muhatabı Sağlık Bakanlığı kampanyayı Mustafa Kiraz tarafından başlatılmış. Mustafa diyor ki Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hasan ve Remziye Akbaş çiftine ait evde çıkan yangında yaralı olarak kurtarılan Küçük Serkan 2 yıldır tedavi olmayı bekliyor. Baba Akbaş ise inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyor. İlçede kış şartlarından dolayı sadece yaz aylarında çalışabilen baba Akbaş, bir ay önce işkur kapsamında geçici işçi olarak işe alındı. Ancak aldığı asgari ücretle 5 çocuğu ve yaşlı anne babasına ancak bakabilen baba Akbaş, çocuğu Serkan'ın yüz nakli olabileceğini öne sürerek tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak görmek istediğiniz değişimi Yaratabilir, değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.